Hasan Ersel'le ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Çin konuşalım diye düşünmüştük. Yuan'ın durumu Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Çin parasının... E, lüzumsuz yere değerli olduğunu söyleyen, Avrupalılardan da gelen sesler var. Bu nasıl olacak bu değişiklik? Biraz bunları konuşalım. Evet, e, şimdi e, Çin e, e, döviz kurunun belirlenmesini piyasaya bırakmıyor. E, e, kendisi müdahale edip belli bir yerde tutuyor. Bunu da tutarken ihracatı kolluyor açıkçası yani Çin mallarının dünyada ucuz olmasını sağlayacak bir kur politikası yönetiyor. Şimdi e, e, bu o e, strateji aslında pek çok iktisatçı tarafından da makul boyutlarda olmak kaydıyla e, savunuluyor. Çünkü gözlemler özellikle Dani Rodrik'in bu konuda çok çalışması vardır. Böyle bir kur politikasını yürüten ülkelerin sanayileşmelerini güçlü bir şekilde götürebildiklerini gösteriyor. Yalnız bu kolay bir şey değil onu da söyleyeyim. Çünkü bu işin... E, manasız hale getirdiğinizde ekonominizde yani bir şey düzelteceğim derken başka şeyleri çok bozabilirsiniz. Şimdi e, Çin böyle yürütüyor fakat bundan şikayetler de var. Yani e, deniyor ki e, siz e, haksız bir kazanç sağlıyorsunuz. Yani biz e, böyle bir e, döviz kuru e, ile baş etmesi başkalarına mümkün değil. Bu bizim aleyhimize çalışıyor. Ve Amerika özellikle bundan çok şikayetçi. Fakat ben hatırlıyorum. Amerikalı bazı iktisatçılar da diyor ki Çin böyle yapıyor da ne oluyor? Cevap e, muazzam bir dış ticaret fazlası veriyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. İki, Amerikalı bir iktisatçı katıldığım bir toplantıda şu soruyu sordu. Güzel dedi. Çin'in fazla verdiği dış ticaretine ülkelerin başında Amerika geliyor. Değil mi? Diyor. Evet. Başında geldiği gibi neredeyse sonunda da o geliyor. Petrol aldıkları dışında. Çünkü Çin'in diğer ülkelerle olan dış ticaretinde böyle bir şey yok. Çin'in Japonya'ya karşı dış ticaret açığı var. Birçok e, ülkeye karşı dış ticaret açığı var. Ama Çin'in bunu belli bir şekilde kullandığı, e, bilinen bir şey zaten kendileri de bunu açıkça söylüyorlar. Yalnız bu dediğim gibi her şeyi çözmüyor. İhracata biraz destek oluyor ama bunun... Yanı sıra işte e, e, yaratılan e, bir cari fazla var. Ondan dolayı ülkeye bol miktarda döviz e, giriyor. E, bu döviz girişi de e, e, Çin parasının değerini daha da arttırıyor. Yani sizin politika tercihi olarak atıyorum paramızın değeri şöyle yüzde on şey olsun fazla e, düşük değerli olsun diye düşünüyorsunuz. Ama bu süreç başladıktan bir müddet sonra yarattığınız cari fazla nedeniyle bu istediğiniz miktarı da aşabiliyor. Şimdi Çin e, e, her defasında bu konu gündeme geldiğinde evet zaman içinde kurallara e, biz de yaklaşacağız. Çin'in e, parasının piyasa tarafından belirlenmesine kolaylık göstereceğiz. Yalnız ...bunun altyapısı sağlamadan yaparsak olmaz diye mantık bir cevap veriyor. Peki bir şey, tam bu noktada bir parantez açabilir miyim? Yani şeyi soracağım, bu Çin'in yaptığı bu uygulama yapmakta olduğu bu uygulama illegal hayır. değil değil mi? Hayır, hayır. Yani her ülke... E kur rejimini seçmek de serbesttir. Hı hı. Ee, bunu açık yapmak, e, kuralları belli olmak şartıyla gayet tabii istediğiniz yapabilirsiniz. O e, öyle bir şey, yani o, o yok ama yani dünyayı etkileyecek kadar büyük bir ülke böyle yapınca dünya etkileniyor. Diye bir şikayet var. E, şimdi Çin de aslında 2008 yılına kadar bu yön, yani 2008 öncesinde. Bu yönde adımlar atmıştı ama krizden sonra kontrolü daha sıkılaştırmıştı. Şimdi de beyan ettiği diyor ki biz 2008'de bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Tabii Çin'lerle Çin'le Amerikalılar arasında bu konuda esprili bir tartışma da var. O da şu yani diyorlar ki işte makul bir sürede bunu yapacağız. Şimdi Amerikalılar da diyor ki işte tamam makul bir süre haftaya yapın. Çinler diyor ki ya sizin tarihiniz 200 yıl bizimki 4000 yıl Bizim süre anlayışımız sizden farklı olabilir Şimdi bu şekilde Çin bu işte ağır ağır gidiyor Yaptığından da çok Büyük e, bir sonuç çıkması Beklenemez yani Bugünden yarına Çin e, e, Parasının e, e, Müthiş bir şekilde Değerlenmesine izin verip Kendi ekonomisini alt ısız Edeceğini hiç kimse beklemiyor ama e, dünyadaki işte e, oyunun kurallarına daha yakın bir noktaya gelme iradesini tekrardan beyan etmiş oluyor. Bir eşin jest tarafı var. G20 toplantısından hemen biraz önce yapmış oldu bunu. Bunu çekindiği için yaptığını sanmıyorum Çin, in. Yani e, hiç çekinmeyebilirdi de ama yani olumlu bir sinyal de piyasaya hmm. vermiş oldu. Fakat bir noktaya değinmek istiyorum Çin'le ilgili. E, bizim için de geçerli olduğu için. Çin'in aslında çok ciddi sorunları var. Onları gözmezlikten gelince sadece ve sadece bu kura, e, bakınca olayı anlamak zorlaşıyor. O da şu. Çin ihracatının da büyük ölçüde ithalata bağlı bir ülke. Yani bazı malları alıyor, onları işliyor veya paketliyor artık ne yapıyorsa hangisini yapıyorsa tekrardan satıyor. Şimdi ee, bu nedenle Çin'in büyümesine ihracatın katkısı öyle görüldüğü kadar fazla değil. Ee, bu noktanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye için de böyle. Ee, Türkiye ihracat yapıyor diye övünüyoruz ama ihracat yaptıkça ithalatımız da artıyor. Hmm. Üstelik hem Çin ve daha büyük ölçüde Türkiye'de bir de kendi günlük iç kullanımımız için ürettiğimiz malların da ithal bileşimi artıyor. Şimdi bu ise kurla filan ilgili bir olay değil. Bu işin sonuçta teknoloji hangi malları ürettiğimizle ilgili bir olay. Benim böyle kaba bir göstergem var. Pek kimse beğenmez ama bir ülkenin teknolojik düzeyini böyle dış ticaret ilişkilerine bakarak çözmek istiyorsanız askeri şeylere bakın. E, mallar askeri ürünler genelde İleri teknolojidir. Bir ülke onları çok büyük ölçüde ithal ediyorsa teknolojisi sivilde de ileri olabiliyor. Yani bir ülkenin hem sivilde çok ileri teknolojisi olacak da bunu askerliğe yansıtmayacak. Bunun tarihte örneği yok. Tersi var. Askeri teknolojisi ilerletip de bunu sivile yansıtmayan Sovyetler Birliği gibi örnekler var. Bileşik kaplar. Ha, onun dışında olur. Ayrıca söyleyeyim Amerikan Dışit de bu. Ee, Yıldız Savaşları projesinde aynı şeyi yaptı. O, o projenin teknolojik gelişmelerinin siville yansımasını bir süre için e, e, yani Reagan zamanında engellemiş oldu. Böyle şeyler yapılıyor ama sivilde bir şey bulacaksınız. E, bunu ters de kullanmayacak mı? mümkün değil. E, Çin'e bakıyoruz, görüyoruz ki askeri teknolojide dışarıya çok bağlı bir ülke. Birçok e, ürünü sivil ya da askeri üretememesinin nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji konusunda koyduğu sınırlar Dolayısıyla Çin'in bir teknoloji problemi var. Bunu tabii gidermek için sanıyorum bizden daha fazla çalışıyorlar. Ama bu nokta çok önemli. Çünkü e, Çin e, sonuçta ihracatından kazandığını, e, arttırabilme, kazancını arttırabilmesi için... E, bir, daha fazla katma değer bırakan ürünlere geçmesi lazım. Aynen Türkiye'de onu yapması lazım. iki e, belli bir şekilde de ithalatını düşürmesi lazım. tabi şu akla gelir. Paranızın değeri e, e, yükseldi ise e, sizin ithalatınız e, zın, ülke parası cinsinden değeri e, düşer. Bu iyi ama iç piyasa için iyi. Ha, şimdi Çin'in bu noktaya gelmesinin bir nedeni daha var. Çin iç talebini de bir miktar arttırmak gerektiğini düşünüyor. İç talebini biraz arttırabilmesi ne demek? Aldığınız maaşla daha fazla mal alabilmeniz demek. E, Çin parasının değeri yükselirse ithal mallarını daha fazla alabilirsiniz. Yahut ithal malı girdileri kullanan e, ürünler e, Çin parası cinsinden değeri daha düşük olabilir. Bu da Çin'in şu anda geldiği noktada izlemek istediği bir politikanın Politikanın bir parçası. Şimdi e, böyle baktığımız zaman e, Çin'in yaptığı işte zamanlama filan gibi jestler dışında yani onların elbette önemi vardır, e, kendi işlerini yola sokma çabalarının bir, bir bir parçası olarak görmek lazım. O yüzden de e, bundan hareketle Çin'in çok böyle büyük bir değişiklik yaptığını düşünmek de doğru değil. Bunun olağanüstü değişiklikler yapacağını söylemek de e, doğru değil. E, Çin'in bir başka sorunu da, o bizde o kadar yok. E, o bankacılık sistemi ile ilgili, bankaları büyük, ama bankaların mali durumlarının e, çok iyi olduğu söylenemez, özellikle e, batık kredi sorunu var. Bunları toparlamak için de zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla sistemine gelebilecek herhangi bir dış şoku çünkü e, e, paranızın değerini piyasaya bırakırsanız dünyanın herhangi bir yerinde olan bir şoku e, e, sonuçta siz de etkilenirsiniz. Onu kurumlarınızın karşılayabilecek güçte olması lazım. Şimdi bir gayreti de banka sistemini bu şekildeki sorunlara dayanabilecek daha etkin bir hale getirmek. O da yani bugünden yardım olacak bir şey değil ama. Herhalde eski oranla Çin bankaları o açıdan da epeyce mesafe aldılar. Ee, ben söylemek istediğim bu ama esas vurgulamak istediğim bazı noktada hiç bize benzemiyor gibi görünse bile Çin'le Türkiye arasında bazı paralellikler kurarak bizim de neleri düşünmemiz gerektiği konusunu gündeme getirmek. Ee, bu eğer şey ee, İhracatın ithalat gerekleri konusunu ciddi bir şekilde düşünmez ve burada ne yapabileceğimizi gündemimize almazsak, bunu ithalatı yasaklayarak falan tabii bu olmaz yani öyle o komik şeyler değil de daha ciddi şeyleri var kastediyorum. Ee, bizim e, önümüzdeki dönemde ihracat politikamızla düş kırıklığına uğramamız olasılığı var. Evet bu senin çeşitli programlarda da zaman zaman dile getirdiğin tehlike çanı demeyeyim ama yani uyarı niteliğindeki durumlardan biri herhalde. Evet evet yani bir, bir, bir facia diye söylemiyorum yani dikkat edilmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum. Hayır şunu da söyleyeyim bu e, konuda e, tamamen Türkiye'nin duyarsız olduğunu söylemek de büyük haksızlık ama galiba biraz daha hızlı davranmak gerekiyor. Daha etraflı bir şekilde olayı ele almak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bakın yani çeşitli hükümetlerin e, konuşmalarında hep işte e, işte ülkenin e, e, mallarının çeşitlendirilmesi, daha çok e, yerli girdi kullanılması şeklinde temenniler vardır. Vardır da bu somuta nasıl yansıyor konusunda e, galiba biraz daha uğraşmak lazım. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben de adım. teşekkür ederim. İyi günler. Hasan Erseli Ekonomi Notları.